İmam Muhammed ibn-i abdilvahab rahimahullah kitab-u tevhitte diyor ki mâ e sihir hakkında varit olanlar sihir hakkında kitap ve sünnet naslarından ve salih selefimizin asarından bize ulaşanlar sihir büyü meselesi kardeşlerim tehlikesinin büyüklüğüne ve insanlar arasında yaygın olmasına rağmen ihmal edilen, hakkında tembihte bulunulmayan, insanların bu konuda bilgisi olmayanların kendisi hakkında uyarılmadığı, sakındırılmadığı mühim, önemli bir mesele. Sihirin tevhid ile direkt bir bağı, direkt bir tealluku var. Zira sihir ve büyü Ya tamamıyla ya da galiben. Ancak şeytanlara ibadet ederek şeytanların kendilerine ibadet ettirmeleriyle veya Allah tebareke ve teala'ya onun dinine, dininin mukaddesatına ihanet ile hakaret ederek, söverek ayaklar altına alarak ve benzer şekillerde dininin mukaddesatına sövme şeklinde icra edildiği için tevhid ile direk Alakası olan bir mesele. Bu kadar tehlikesine ve yaygınlığına rağmen ihmal edilmiş. Zira sihir, insanlar arasında gerçek ismiyle yaygınlaşmamış. Şeytanlar ve onların insanlardan olan yardımcıları, sihirin ve sihirbazın ismini değiştirerek, onu Müslümanlar arasında, Yayılmasına sebep olmuşlar. Sihir ve sihirbazlar hakkında gereken önemi ve ehemmiyeti göstermiyoruz. Zira sihirbazın ismi değişmiş, hoca olmuş. Sihir yapan, büyü yapan, şeytanlara ibadet eden, hakikatten Allah'ın değil, şeytanın kulları, şeytana kulluk eden kimseler, Allah'a onun ayetlerine, dinin mukaddesatına söverek, bunlara hakaret edip ihanet ederek, Sihirlerini icra eden kimseler, layık oldukları isimlerle değil, hoca ismiyle anıldıkları için bu sihir ve büyü Müslüman halk arasında da yayıldıkça yayılmış. Bizim memleketimizde hoca diyorlar. Bazı arkadaşlarımızdan öğrendiğimize göre bazı Arap memleketlerinde de fakih diyorlarmış. Azerbaycan'da molla diyorlarmış. Yani bunlar hepsine dini, muhterem ünvanlar, lakaplar. Bu lakaplar altında icra edildiği için insanların tevhidden haberdar olmayan birçoğu bu sihrin içine direk veya dolaylı olarak düşüyorlar. Bir de kardeşlerimizin birçoğunun aklına şöyle bir soru gelebiliyor. Yani bu sihir, büyü, sihirbazlık, büyücülük bizim bunlarla ne işimiz olur? Bizim ailelerimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun ve kendimizin sihirle büyüyle ne işimiz olur ki biz? Sihirin büyüünün ne olduğunu bunun hükmünü öğreniyoruz. Bazen ismi değiştirildiği için bunun ne olduğunu anlayamıyoruz. Bundan uzak kalıyoruz. Demin beyan ettiğim gibi. Bazen de kendisiyle fazla iç içe olduğumuzdan dolayı artık her anımızda, her günümüzde yanı başımızda olduğundan dolayı kendimizi ondan uzak zannediyoruz. O yanı başımızda olan şeyin Burada söz konusu edilecek olan sihirden olmadığını varsayıyoruz, böyle düşünüyoruz. Üzülerek, esefle ifade etmek gerekir ki kardeşlerim, sihir birçoğumuzun evlerinin baş köşesinde. Sihir evlerimize girmiş. Çocuklarımız sihir öğreniyorlar, sihir seviyorlar. Onu seyrediyorlar. Biz de biz de çoğu zaman onu seyrediyoruz, görüyoruz. Ve sihir olduğunun farkına varmıyoruz. Masum gibi görünüyor bize. Evlerde hatta evlerimizin köşe başlarında evlerimizin baş köşelerinde bu televizyonda çocuklarımızın izlediği çizgi filmler çocuklar için yapılan diziler bunların birçoğu çocuklar bu meselelere rağbet ettikleri bunları sevdikleri için sihir büyü sihirbazlık büyücülük bunlar üzerine kurulmuş. En masum zannettiğimiz, gördüğümüz çizgi filmler dahil. Bu Keloğlan diye bir çizgi film yapılıyor şu anda. Bütün çocuklar bunu seyrediyorlar. Bilenler bilirler. Bu Keloğlan çizgi filmindeki Keloğlan'ın dedesi var ya. Bilgecan dede mi? Ismi? İşte o sihirbaz. O sihirbaz. Büyü yapıyor, karıştırıyor bir şeyler. O bir büyücü sihirbaz. Ve çocuklarımız bunu özenerek seyrediyorlar. Ve bunun dışında daha bir şekilde sihirli annem, büyülü bilmem ne böyle bu, bunun gibi daha bir sürü sihrin icra edildiği, sevdirildiği, masum gösterildiği şeyler evimizin baş köşesinde çocuklarımıza öğretiliyor, gösteriliyor. Bir keresinde akrabalarımızdan birisi, bir küçük çocuk evimize gelmişti. Benim kitaplarım arasında Salih Fevza'nın Mulahhas Fıkhi'nin eski baskısı böyle kalın, tek bir cilt. Onu görmüş masanın üstünde. Bana dedi ki enişte bu sihir kitabı mı dedi. Allah Allah. Büyü kitabımı Çünkü o filmlerde görüyorlar. Büyü yapmak istediği zaman böyle kalın bir kitabı açıp onun içerisinden büyüyü sihri öğreniyorlar. Yani mesele vahim. Buna gülüyoruz ama çocuklarımızın televizyonda sihiri, büyüyü böyle masum güzel bir şey gibi görmeleri, seyretmeleri. Bizim onların görmelerinden sakındığımız, görmelerini istemediğimiz... Belki bir sürü çıplak kadın sahnesinden öpüşme sahnesinden daha tehlikelidir. Zira siğrı sevmeleri, buna özenmeleri, sevdikleri ve özendikleri bu şey çoğu birçok suretinde günah ve masiyet olmanın ötesine geçerek kişiyi İslam milletinden çıkartan küfür ve şirk haline alabiliyorlar. O yüzden bu mesele böyle ihmal edilmiş, bu kadar yaygın ve bu kadar tehlikeli bir mesele. Diyor ki İmam Rahimehullah Ma جاء في sihir. sihir hakkında varid olan gelen şeyler. Kur'an naslarından, nebevi hadislerden ve salih selefimizin hafharından. Ve taala ve Allah taala şu buyruğu. Rabbimiz tebareke ve teala diyor ki: "Ve laqad alimu لمن اشتراه ماله fil a Hirati min Onu satın alanlar ahirette hiçbir nasipleri olmadığını biliyorlardı. Bu ayeti kerime Bakara suresinin 102. ayeti i kerimesi. Sihir ayeti. Allah tebâreke ve teala bu ayeti i kerimede Yahudilerden bahsederken diyor ki uzun bir ayet. Biz ayetin tamamını inşallah okuyalım. Allah Yahudilerden bahsederken diyor ki وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَا O Yahudiler... Süleyman'ın hükümranlığı, hükümdarlığı ile alakalı şeytanların anlattığı şeylere tabi oldular. Şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman Aleyhisselatu vesselam biliyorsunuz Allah ve Teala ona kendisinden önce de kendisinden sonra kimseye vermediği bir mülk vermişti. Bir hükümranlık vermişti. İnsanlara hükümdarlık yaptığı gibi cinlere de hükümdarlık ediyordu ve hatta bildiğiniz gibi rüzgarı rüzgar da onun emrine verilmişti. Şeytanlar dediler ki Süleyman büyücüydü. Bu hükümranlığı büyü sebebiyle elde etmişti. Süleyman aleyhissalatü da kendi zamanında bütün büyücüleri yakalatmış, büyü kitaplarını toplatmış. Bunların bir kısmını yaktırmış bir kısmını da bir mahzene saklamış orada muhafaza ediyordu. Süleyman öldükten sonra şeytanlar dediler ki Süleyman büyücüydü. Alın size ispatı dediler. Süleyman'ın sakladığı o büyük kitaplarını sakla, sakladığı mahzenden çıkarıp insanlara gösterdiler. Yahudiler de şeytanların anlattığı bu hikayeye tabi oldular. Süleyman aleyhisselatu vesselamın büyücü olduğu konusunda. Şimdi Rabbimizin ifadesine dikkat edelim. Bu ayet-i kerime uzun bir ayet-i kerime ve ayetin içerisinde sihirin küfür olduğu, sihir yapanın kafir olacağıyla alakalı birden fazla delalet var. Diyor ki Rabbimiz ve Süleyman. O Yahudiler Süleyman'ın hükümranlığı ile alakalı şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman. Allah şimdi şeytanları şeytanların Süleyman aleyhisselatu vesselam hakkında anlattıkları şeyi nefy edecek, iptal edecek. Onlar ne diyorlardı Süleyman büyücüdür. Allah Subhanahu ve teala Süleyman büyücü değildir diyecek. Süleyman büyücülük yapmadı diyecek. Ama onu böyle söylemiyor da şöyle söylüyor. Ve mâ keferâ Süleyman kafir olmadı. Onlar ne dediler Süleyman? Büyücü. Allah ne demek istiyor Süleyman? Büyücü değildir. Bunu nasıl ifade ediyor Süleyman? Kafir olmadı. Demek ki büyücülük yapmak, büyücülük nedir? Küfürdür. Bu birinci bir delalet. Sonra diyor ki وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ Ancak şeytanlar kafir oldular. Peki onlar neden kafir olmuşlar? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ sihra, İnsanlara sihri öğretiyorlardı. Şeytanlar kafir oldular. insanlara sihir öğretmeyle. Sihir öğreterek. Demek ki sihri yapmak, küfür olduğu gibi sihri öğretmek de nedir? Küfürdür. Ayetin devamında deniliyor ki وَمَا Unzile alel melekeyni bibabile harute ve marut. Ve o Yahudiler yine aynı şekilde Babil'de Harut ve marut isimli iki meleğin üzerine indirilene de tabi oldular. Allah tebareke ve teala bu iki meleği indirmiş Babil'e. Onların üzerine de sihir indirmiş. Onlar insanlara sihiri öğretecekler. Şeytanlar buna da, Yahudiler buna da tabi olmuşlar. Ve انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت Harut ve Marut isimli iki meleğin üzerine indirilen de tabir olunur. Diyor ki Rabbimiz: "Ve ma yualliman min ahad" O iki melek bu sihri kimseye öğretmezlerdi. Hatta "Yaqula inna nahnu fitnetun" Biz senin için bir imtihanasız. Allah bizi seni imtihan etmek için gönderdi. Fela tekfur Sen sakın ha kafir olma demedikçe Kimseye sihir öğretmezler Yani bu melekler Yeryüzünde insanlar iptila için, imtihan için, fitne için Onları sihir öğretme vazifesiyle gönderilmişler Ancak Bu vazifeyi eda etmeden önce Kendilerine sihir öğrenmek için Gelen kimselere şunu şart koşuyorlarmış Diyorlarmış ki Bak biz senin için bir imtihanız Bir fitneyiz Dilersen bu sihri sana öğreteceğiz. Ama sen sakın ha bu sihri bizden öğrenerek kafir olma demedikçe baştan bu şekilde adamlarla anlaşma yapıp onlara bu şartı koşmadıkça kimseye sihri öğretmezlermiş. Onlardan sihri öğrenenler de o zaman bu şartı kabul ede ede. Sihir öğrenme ile kafir olacaklarını bilerek onlardan sihri öğreniyorlar. Bu da ayetteki kaçıncı delalet oldu? Üçüncü delalet. Ne diyorlar? Biz sizin için bir imtihanız. Sakın siz kafir olmayın demeden kimseye öğretmezlerdi. Demek ki bunu öğrenmek de o zaman nedir? Küfürdür. Yapmak küfür gördük. Öğretmek küfür onu da gördük. Öğrenmek küfür onu da gördük. Ayetlerin devamında burada zikre geçen ayet diyor ki Allah subhanahu ve Teala'nın sonunda وَلَقَدْ عَلِمُوا لمن اشترا Onu satın alanlar da yani onu bu iki melekten öğrenenler de biliyorlardı ki lehu fil min kendileri için ahiretten hiçbir nasip yoktur. Bunu bile bile bunu kabul ederek bunu isteyerek onlardan sihri öğreniyorlar. Ahirette hiçbir nasiplerinin olmaması da bunu kendilerinin bilmesi de Sihir yapmanın, öğrenmenin, öğretmenin küfür olduğunun ayetteki dördüncü delaleti. Öyleyse kardeşlerim sihir öğrenmek, sihir öğretmek, sihir yapmak, sihir yaptırmak bunların hepsi Allah Subhanahu ve Teala'ya küfür etmektir. Sihir yapanlar, öğrenenler, öğretenler bunların ahiretten bir nasipleri yoktur. Sihirin hükmüyle başladık. Aslında önce, önce tanımını yapmamız lazımdı. Sihir Bu kelime, Arap dilinde sebebi gizli olan, sebebi latif olan, ince olan anlaşılmayan şeyler hakkında kullanılır. Sihir kelimesinde bir gizlilik anlamı var. O yüzden gecenin sonundaki o gizli vakitlere seher vakti denilmiş. Aynı kökten türetilerek. Gecenin o gizli vakitlerinde yenilen yemeğe sahur yemeği denilmiş, aynı kökten türetilerek. Yani sihir kelimesi gizlilik, kapalılık, sebebin gizli olması gibi manalardan geliyor. Terim anlamı olarak ise sihir alimler diyorlar ki suretleri pek çok olduğu için bu birçok sure, birçok sureti, birçok çeşidi tek bir tanım altında birleştirmek mümkün değildir, gayet zordur. O yüzden sihirle alakalı böyle Efradını cami mutabık bir hat bir tanım yapamamışlar. Çünkü suretleri çok olduğu için bu her bir sureti tek bir tanım altında zikretmek mümkün olmamış. Ancak bu tanımlar arasında mutabık olmasa da galip suretlerini kapsayan tanım olarak demişler ki sihir insanların akıllarına kalplerine ve bedenlerine Hakiki olarak tesir eden bazı tılsımlı sözler, üfürmeler ve yapılan bazı işlemlerdir. İnsanların akıllarına, kalplerine ve hatta bedenlerine, cisimlerine hakiki olarak tesir eden bazı tılsımlı sözler, bazı üflemeler, üfürük ve yapılan bazı işlemler böyle tarif etmişler. Ehl-i sünnet ve cemaat olarak biz sihirin hakiki olarak tesir eden kısmını da hakiki olarak tesir etmese de sadece gözleri büyüleyerek, gözleri tesir ederek, gözleri etkileyerek olmayan bir şeyi varmış gibi gösterme kısmında tasdik ediyoruz. O zaman bize göre sihir kaç kısım? İki kısım. Bir hakiki olarak insanların aklına, zihnine, kalbine ve bedenine tesir eden kısmı var. Bir de gerçekte onlara tesir etmiyor. Maddede, eşyada gerçek bir değişiklik yapmıyor. Ama oraya bakanların gözlerini büyürüyor, gözlerini etkiliyor. Gözlerine tesir ediyor. Bir de sihrin bu kısmı var. Biz ehl-i sünnet cemaat olarak sihrin bu iki kısmını da ispat ediyoruz. Akılcılara, aklanilere, mutezileye muhalefet ederek. Zira onlar sihrin hakiki olan kısmını ispat etmiyorlar, kabul etmiyorlar. Diyorlar ki sihir ancak gözleri boyama şeklindedir. Gözleri büyüleme şeklindedir. Bu gözleri büyüme de bizim ilizyon dediğimiz el çabukluğuyla büyüleme değil. Bu ayrı bir sınıf. Bunun ismi şa'vede veya şarlatanlık veya modern ismiyle ilizyonizm, ilizyonislik. Bunlar el çabukluğuyla göz işi. Sihirin hükmü, sihir yapanın, öğrenenin, öğretenin hükmü bu ayeti kerimede geçtiği gibi küfürdür. Bazı kitaplarda sihrin hükmü hususunda alimlerin ihtilaf ettiği söyleniyor. Deniyor ki alimler sihrin hükmü hususunda ihtilaf etmişler. Bazısı onun küfür olduğunu söylerken bazısı mutlak olarak küfür demeden ayrıntıya girmişler. Demişler ki eğer sihir şöyle şöyle şekilde yapılırsa küfür olur. Eğer böyle yapılmazsa küfür olmaz. Onlar da sihri ikiye ayırmışlar. Demişler ki eğer sihir Şeytanlar ve cinler vasıtasıyla yapılıyorsa Onlara ibadet etmek veya mukaddesata hakaret etmek suretiyle yapılıyorsa Bu küfür olan surettir Yok eğer öyle değil de Bazı karışımlarla Bazı kimyasal veya tabi maddeleri karıştırarak insanların akıllarında ve bedenlerinde Bu karışımlar sayesinde Gerçek bir tesir meydana getirerek yani iksirlerle Ancak bu iksirlerin tesiri Manevi, gaybi bir tesir değil. Açık, direk, bilinen, laboratuvar ortamda test edilebilecek şekilde olan tesirler. Yani minare gölgesi, davul, davul tozu bunlar katma değil. Doğada bulunan veya kimyasal bazı maddeler karıştırarak, insanların akıllarına ve bedenlerine tesir ederek, tesir etmek için yapılan iksirler. Demişler ki eğer bunlar ile yapılıyorsa, bunun hükmü küfür değil, fasıklıktır, büyük bir günahtır. Sihirin mutlak olarak küfür diyen, bu şekilde ayrıma gitmeyen alimlerin ise bundan kastettikleri sihir, hakikatte sihirin hangi kısmıdır? İşte o birinci kısmıdır. Zira diğer kısmına sihir denilmesi sadece belki lafızda mecazem. Mecazem buna sihir denilmiş. Çünkü bunların tesiri zaten bilinebiliyor. Hatta bazı alimler bu konuda uzman sayılacak, sihir ve sihirbazlık konusunda uzman sayılacak bazı alimler, Fahreddin Errazi Saatleri bile sihir çeşitlerinden saymış. Saat işte içi içinde bazı mekanizmalar var. Yani bunun nasıl çalıştığını bilmeyen işinler babı, bir de o ilk çıktığı zamanları düşünün. Bilmeyen kimseler ne zannederler bunu? Yani bu olsa olsa sihirdir. Çünkü sebebi hak. yani bunlara sihir denilmesi Hakiki anlamıyla bizim kastettiğimiz sihir değil. Biz hükmü küfürdür. Yapan da kafir olur. Dediğimiz sihir şeytanlar vasıtası ile cinler vasıtası ile onlara ibadet edilerek onlara takarruf etmek için bazı ameller yaparak mesela hayvan kesmek gibi gösterilen muayyen bir yerde işte tavuk horoz kurban etmek gibi veya belli vakitlerde evin bazı yerlerinde buhur yakmak gibi şeytanlara takarrub ederek yapılan sihiri biz kast ediyoruz. Küfür olan budur. Böyle bakıldığı zaman alimler arasında... Sihirin hükmüyle alakalı bir ihtilafın olmadığı ortaya çıkmış olur. İmam Şafii Rahimahullah'a nispet ediliyor bu ihtilaf. Şafii'nin kendi ibaresiyle diyor ki biz sihir yapan kimseye sorarız. Deriz ki sihirini bana vasfet. Nasıl sihir yapıyorsun bana bir anlat. Eğer anlattığı suret içerisinde cinler ve şeytanlar ile bir bağlantı onlardan istihane yapmak onlara takarruf etmek varsa bunun hükmü küfürdür deriz. Yok eğer böyle bir şey yok da yaptığı iş sadece bazı özel maddeleri karıştırıp iksir yapmaktan ibaretse buna kafir demeyiz diyor. Yani hakikatte sihirin hükmüyle alakalı bir ihtilaf yok. Bu sihirin hükmüyle alakalı. Peki sihirbazın hükmü nedir? Sihirin hükmü bu olunca, küfür olunca sihirbazın hükmü de kafir kafirliktir ve hükmü e, öldürülmektir. Bu sihirbaz isterse küfrü ve şirki yollarla sihir yaparak kafir olmuş olsun. Bu durumda kendisi mürtet olarak öldürülür. İsterse bu yollarla değil, diğer yollarla iksirler yaparak sihir yapmış insanlara zarar vermiş olsun. Bu durumda da kendisi had olarak insanlar arasında fesat çıkardığı için had olarak öldürülür. Ve alimler diyorlar ki sihirbazın tövbesi kabul edilmez. Sihirbazın tövbesi kabul edilmez. Ve alimlerin buna benzer ifadelerinde geçen zındığın tövbesi kabul edilmez, münafığın tövbesi kabul edilmez, Allah'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söven kimselerin tövbesi kabul edilmez gibi sözlerde kast edilen, kabul edilmeyecek olan tövbe bizim indimizde kabul edilmemesidir. Yani sihirbazı yakaladığımız zaman onu tövbeye davet etmeden öldürürüz. Eğer o hakikatte tövbe ederse onun tövbesi Allah ile kendi arasındadır. Allah onun tövbesini o gerçekten tövbe etmişse kabul eder, kabul edebilir. Burada tövbenin kabul edilmemesi bizim cihetimizden olan tarafıdır. Biz kabul etmeyiz. Biz onu tövbeye davet etmeyiz diye sahir mürtetlerin, kafirlerin tövbeye davet edildikleri gibi. Bu da sihirbazın haddiyle alakalıydı. Bu ayeti kerimede de sihirin ve sihirbazın hükmünün küfür olduğunu gördük. Diyor ki müellif rahimahullah. Ve Allah'ın şu buyruğu. Yü'minûne <gülüyor> bil jibti ve taagut. Cibte ve imana iman ediyorlar. wa ve taaguta iman ediyorlar. ediyorlar. Kala Umar. Ömer ibnül Khattab radiyallahu anh demiş ki. <gülüyor> el cibtu es sihru. Ayeti kelimede Zikri geçen sihirdi. sihirdir. Yani cibte iman ediyorlar. Ne demek oluyor? Sihre iman ediyorlar. Ve taagutu es şeytanu. şeytandır demiş. Ve kâle cabir. Cabir radıyallahu anhuma da demiş ki. Ettevâghitu. Yani taagutlar. Kuhhânun. Kahinlerdir. Taagutlar kahinlerdir. Kâne yenzilu aleyhimu şeytanu. Şeytan onların üzerlerine iner Fi kulli hayin waḥidun. Her mahallede, yani her Arap kabilesinin, Arapların bulunduğu, kabilelerin, bulunduğu her semte, her mahallede, bunlardan bir tane vardır, yani bu kahinlerde. Bu ayetik kelimen tefsirinde, cipte ve tağuta iman ediyorlar. Ayetik kelimesindeki ciptin ve tağutun, sihir ve şeytan olduğu söylenilmiş sahabilerden gelen bu tefsirlerde. Bu tefsirler kardeşlerim. Bu ayette zikri geçen bu lafızların tanımı, tarifi, haddi değil, onlara misal olarak verilen tefsirlerdir. Yoksa cipt sadece sihirden, tağut da sadece kahinlikten ve kahinlerden ibaret değildir. Ömer radıyallahu anh'ın da, Cabir radıyallahu anh'ın da bu yaptığı tefsirler ve seleften buna benzer varit olan tefsirler bu kelimelere misal verme şeklinde yapılan tefsirlerdir. Tahkut sadec kahinden, cip tesah sadec siirden ibarrettir, demek ei. <gülüyor> Diyorki, wa an abi hurairata radiyallahu anhum, anna rasool Allah sallallahu alaihi wasallam aqala. Abu Hurairatadiyallahu anhudan tapahtunut riivyette, rasool Allah sallallahu alaihi wasallam de miskin. Ijteni bu helak edici, kişiyi mahveden, helaka götüren şu yedi şeyden ictinab edin. İctenibu, ictinab demek. Ictinab etmek, yani sen bir canipte, o da bir canipte kalsın demek. Sen bir tarafta, o da öteki başka beli tarafta dursun demek. Öyleyse ictenibu, ictinab edin ifadesi terk edin, bırakın, yapmayın ifadesinden daha tesirli ve daha beli bir ifadedir. Çünkü terk etmek sadece o fiili terk etmek demek. Ama ictinab etmek, onu da terk etmek, ona götürecek yolları vesileleri de terk etmek. Yani o bir tarafta uzak bir tarafta olsun, sen uzak bir tarafta olsun demektir. Helak edici yedi şeyden ictinab edin. Kalu ya Resulallah... Ve mâ hunnâ Sahabiler dediler ki ya Resulallah Bu helak edici yedi şey nedir? Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Eşşirkü billah Allah'a şirk koşmaktır. Allah'a ortak yapmak Ortak edinmektir. Allah tebareke ve teala ile bir başkasını Allah'ın hususiyetlerinden bir hususiyete ortak etmektir. Bu ortak etmek ister Allah'ın rububiyetinde, rabliinde olsun. Bir başkasını Allah Tebareke ve Teala'nın Rab olma özelliklerinden bir özelliği ortak etmek şirktir. Bu ortak etmek isterse uluhiyetinde olsun, ibadetinde olsun. Allah'tan başkasını ibadetinde ona ortak etmek bu şirktir. İsterse Allah'ın isimlerinde ve sıfatlarında olsun. Yani bir başkasını isimlerinde ve sıfatlarında Allah'a ortak kabul etmek işte bu şirktir. Yani tevhidin üç kısmının zıttı olan şirkin üç kısmı. Tevhid, rububiyette, uluhiyette isimlerde ve sıfatlarda olduğu gibi, şirkte, rububiyette, uluhiyette isimlerde ve sıfatlarda olur. Helak edici, kişiyi mahvedecek, günahların, bu yedi günahın, birincisi, Allah tebareke ve teala'ya şirk koşmaktır. İbn-i Mesud radiyallahu anh dedi ki, Ya Resulallah, ey yüzzembi Hangi günah, Allah katında en büyüktür? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi En tece'le halakak. Seni o yaratmış olduğu halde Allah'a bir denk yapmandır. Allah'a bir şey denk tutmandır. Seni de o yarattığı halde. Bu kayıt mühim. Seni yaratan o olduğu halde. Rızkını veren o olduğu halde. Seni yaşatan var halde. Bir başkasını ona denk yapmandır. Böyle bakıldığı zaman şirkin çirkinliği, şirkin kabihliği, şeriattan önce akıllarla bilinecek bir şeydir. Fıtrat ile bilinecek bir şeydir. Biz bile birisine ihsan etsek, iyilik etsek, o da tutsa bize değil de bir başkasına şükür etse, teşekkür etse, bunu bütün akıllar, bütün fıtratlar çirkin ve kabih sayar. Ben ikram ettiğim halde gidiyor başkasına şükür ediyor. Ben ikram ettiğim, ben verdiğim halde, Gidip bir başkasını övüyor, ona sena diyor. Bu bizim bile ağrımıza zorumuza gider. Yani şirkin, çirkinliği, kabihliği şeriatın vurudundan önce akıllarda ve fıtratlarda zaten bilinen sabit bir şeydir. Vessihru <gülüyor> Bu helak edici yedi günahın ikincisi de sihir yapmaktır. İşte bu hadis-i şerifin başlık ile olan münasebeti burası. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada sihri Şirke karin olarak zikretmiş. Hatta burada şimdi şirkten sonra sayılacak olan büyük günahların önüne de takdim etmiş. Şirk demiş arkasından helak edici yedi günahın ikincisi olarak şirki say, e, sihri saymış. Üçüncüsü ve katilun nefsi'lleti haramallahu illa bil Allah'ın haklı yere olmak müstesna kıyılmasını haram kıldığı can. Cana kıymak, haklı olmak müstesna, öldürülmesi haram edilmiş olan cana kıymak, helak edici yedi büyük günahın üçüncüsü de bu. Bu ifadede iki tane kayıt var. Birinci kayıtta deniliyor ki Allah'ın kıyılmasını, öldürülmesini haram ettiği can. İkinci kayıtta da deniliyor ki bu öldürmeyi ne olarak yapmak? Haksız yere yapmak. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı yani muhterem olan canlar dört tanedir. Şu dört can dört nefis muhteremdir. Yani öldürülmesi Allah tarafından haram edilmiştir. Bunlardan birincisi mümin. Mümin olan can. Müminin öldürülmesi haramdır. İkincisi zimminin canı. İslam devletiyle O devlette yaşayan gayrimüslimler arasında yapılan zimmet aktine binaen ödeyecekleri bir vergi karşılığında canları muhafaza edilmiş olan, canları muhafaza koruma altına alınmış olan kimseler. Zimmiler. Bunların canlı nedir? Muhteremdir. Öldürülmesi haramdır. Üçüncüsü, muahedler. Yani kendileriyle savaşmamak üzere antlaşma yapılmış, Muharip harbi olan kafirler Yani İslam toprağında değiller Muharip olan kafirler Ancak onlarla Biz Müslümanlar arasında Savaşmamak için ahit yapılmış Antlaşma yapılmış Bunlar da muahetler. Bunların canları da muhteremdir öldürülmesi haramdır Muhterem olan dördüncü can da Muste'min Müslümanlardan Emniyet eman talep etmiş Ve bu talepleri kabul edilmiş Müslümanların herhangi bir ferdi tarafından. <gülüyor> Devlet tarafından olması zorunlu değil. Müslümanların herhangi bir ferdi tarafından. İsterse Müslümanlardan bir kadın eman versin. İsterse bir çocuk eman versin. Kendisine eman verilmiş olan, eman ile İslam toprağına girmiş olan, harbi olan kafir, müste'mindir ve bunun canı da öldürülmesi haram kılınmış muhterem canlandırdı. Bu dört can. Neydi mümin? Zimmi, muahed ve müstemin Dört can. Bunların öldürülmesi haram. Ancak bu hürmet, hadis-i şerifte şununla kayıtlanmış. Bi gayri'l hakki, illa bilhakki. Haklı yere öldürmek müstesna. Öyleyse bu muhterem olan canlarında, haklı olarak öldürülmeleri söz konusudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki, La demumri'in muslimin illa bi ihda Müslüman bir kimsenin kanı şu üç şey dışında helal olmaz. Demek ki bu üç şeyle onun muhterem olan, haram olan kanı artık helaldir. Yani bu hürmetten, bu haramlıktan koruma altında değil. Bundan çıkmıştır. <gülüyor> Diyor ki El zani Zina eden feyyib Feyyib demek kardeşlerim. Tercümelerde böyle geçiyor. Birçoğumuzda böyle anlıyoruz. Evli kimse demek değil. Evli olan zina etmiş. Evli evli olarak zina eden kimse. Böyle söyleniyor. Doğrusu bu değil. Feyyip evli olan değil. Başından bir evlilik geçmiş kişi. Şu anda hali hazırda evli de olabilir. Dul da olabilir. Başından bir evlilik geçmiş olan kişi eğer zina ederse bunun haddi nedir? Öldürülmektir. Artık bunun için canının... Muhteremli söz konusu Değil. Birincisi bu Efeyyibu ezzani İkincisi en nefsu bin nefs Yani cana Can. Kısas Bir kimse Muhterem olan başka bir cana Haksız yere kıydığı zaman Bu yaptığı iş artık kendisine Yaptığı işin aynısıyla Karşılık olarak geri döner. O nasıl bir başkasının muhterem Olan canını helal kabul etmişse Bu helal sayma ile kendi muhterem olan canı artık ne olur? Helal olur. Yani artık hürmeti, saygınlığı kalmaz. Bu da öldürülür. Üçüncüsü et-tâlikü dînihi, el-mufârikü'l-cemâa. Dinini terk eden, dinden dönen mürtet ve Müslümanların cemaatinden ayrılan, cemaate karşı gelen kimse bu ikisi bir sayılmış. Bunlar da haklı olmak müstesna kaydıyla dışarıda bırakılan Aslında muhterem olan mümin canlar. Dördüncüsü... o eklur riba. Faiz yemek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin... ...helak edici... ...mahfu perişan edici... ...yedi günahtan birisi olarak saydığı şeylerin dördüncüsü... ...faiz yemek. Buradaki yemek ifadesi... ...yemenin... ...galibi olan faydalanma şekillerinden birisi olduğu için... Kullanılma, e, kullanılma şeklidir. Yoksa kast edilen şey illa yemek değil. İnsan bunu faizi yem, yemez de ne yapabilir? Onu elbise olarak kullanabilir veya başka bir faydalanma yolu olarak da kullanılabilir. Yani burada yeme sözünün bir mefhumu yok. Yemek en yaygın faydalanma şekli olduğu için yemektenmiş. Giymek de buna girer, içmek de buna girer. Başka bir şekilde kullanmak da buna girer. Faiz yemek. Bu faiz kardeşleri Allah Tebareke ve Teala'nın indindeki çok büyük günahlardan bir tanesi. En büyük günahlardan bir tanesi. Hatta bizim gözümüzde kendisine alıştığımız için öyle görünmese de zina etmekten içki içmekten daha büyük bir günah ilim ehlinden birçok kimsenin indindir. Ama maalesef alışkanlık bir şeyi sürekli görmek, sürekli onunla karşılaşmak o şeyin azametini büyüklüğünü Hatta çirkinliğini içimizde kalbimizde küçültüyor, düşürüyor. Faiz yiyen kimse Allah'a ve Resulüne harbi ilan etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen bir eserde, bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem faiz şu kadar küsür şubedir bunun en düşüğü kişinin annesiyle ilişkiye girmesi kadardır. Buyurmuş. Yani ilim ehlinden birçok kimsenin yanında Faiz yemek zina etmekten daha büyük bir günahdır. Ancak alışılan, alışıldığı için, çokça yapıldığı için bizim kalbimizde bunun sanki tehlikesi, azameti büyüklüğü küçülmüş küçülmüş faiz, basit küçük bir şey gibi sayılmaya başlamış. Bu önemli bir mesele ve faizin ahkamını bilmek de önemli bir mesele. Çünkü Müslümanların birçoğu faizi sadece Bankalardan veya tefecilerden faizle belli bir müddet belli bir muayyen bir müddette faizle para çekmek olarak zannediyorlar. Faizin hakikatte bizim alışveriş zannettiğimiz suretler içerisinde bile icra edilen pek çok sureti var. Bütün Müslümanların hususen parası olan ticaret yapan özellikle altın gümüş alıp satan kimselerin bu ahkamı öğrenmeleri üzerine zaruri olarak fazladır beincisi o eklu yeti yetim malını yemektir helak edici mahfu perişan edici bu yedi günahın beşiincisi yetim malı yemektir Yetim bu çaağına ermeden önce babası ölmüş kimse bu yetimin haddi tanımı. <gülüyor> kimdir yetim Bulu uçağına ermeden babası ölmüş kimse annesi ölmüş olsa Yetim olmaz. Blue çağından sonra ölmüş olsa babası yetim olmaz. Blue çağından önce babası ölen kimse yetimdir. Yetimin malını yemek de yine bu yedi büyük günahtan bir günah olarak sayılmış. Buradaki yemek de yine deminki yemek gibi sadece yemeyle sınırlı değil. Yani bunu özellikle söylüyorum şöyle düşünülmesin. Ya bu zaten bilinen bir şey. Bunu söylemeye ne hacet var? Bunu söylemeye hacet var. Birçokları bunu böyle zannediyorlarmış. Rüşvet alan bazı devlet memurları rüşvet yemiş olmamak için bu rüşveti, aldıkları rüşveti mutfak masraflarında kullanmıyorlarmış. Rüşvet yemiş olmayalım diye. Rüşveti yemiyoruz ki biz diyorlarmış. Elbiseye işte yakacağı oduna şuna bunu harcıyorlarmış. Onlar ne zannetmişler? Zahirlik yaparak buradaki yeme lafzını Mefhumu olan bir lafı zannetmişler. Yani yersen rüşvet yemiş olursun. Ama giyersen rüşvet yemiş olmazsın. olmazsın. <gülüyor> Altıncısı tevalli يَوْمَ Zahfi Düşmanla karşılaşma günü yani savaş meydanında muharebe meydanında bu meydandan savaştan kaçmak. tevalli sırtını dönüp ardını dönüp idbar etmek. Savaştan kaçmak demek. Bu da kafirlerin kalplerine vereceği mutluluktan ve cesaretten dolayı, müminlerin, savaş meydanındaki müminlerin morallerini bozacağından, belki onları hezimete götüreceğinden dolayı, Allah tebâreke ve Teala indinde kişiyi helak edecek yedi büyük günahtan birisi olarak sayılmış. Savaş meydanından kaçmakta böyle. Ayet-i kerimede bu kaçmak iki istisna ile istisna edilmiş. Eğer bu kaçma Bir savaş stratejisi tek taktiği olarak geri çekilme şeklinde ise veya arkada olan birliklere katılmak şeklinde geri çekilme ise bu savaştan kaçmak suretinden istisna edilmiş ayet-i kerime. de "Vakalful muhsanatil gafilatil mu'minat." Hür, namuslu ve gafil kadınlara iftira atma. Yani zina iftirası atıyor. Mümin kadınlara. Yani mümin olmaları lazım. Bu büyük, günah, bu büyük günahın kapsamına girmesi için. Ve namuslu kadınlara. Namuslu olması lazım. Yani hakkında zina ile ilgili şahitlikler bulunan, zina ettiği, zinakar olduğu, iffetsiz, namusuz olduğu tespit edilmemiş birisi olması lazım. Ve gafil. Yani bu işlerden uzak. Aklına Aklına gelmez. Burada gafil, mezmum, kınanmış, kötü bir anlamda değil. Zinadan gafil olmak, günahtan gafil olmak, bu övülen bir anlamda, medhedilen bir anlamda. Kadın içinde, erkek içinde zinadan gafil olmak, yani bu işleri bilmemek, bu yolları bilmemek, böyle bir gaflet, bu övülme sebebi olan bir gaflet. Böyle bir kimseye zina iftirası atmakta, bu da helak edici Yedi günahtan biri günah sayılmış. Buradaki müminat, yani mümin kadınlar ibaresinin de bir mefhumu yok alimlerin çoğuna göre. Yani bu, bu iftira mümin namuslu kadınlara atılınca büyük günahtır. Mümin namuslu erhitlere atılınca yine, yine büyük günahtır. Ve yine bununla aynı derecededir. Peki neden burada kadınlar zikredilmiş hususi olarak? Çünkü onlara zina iftirası atmak daha yaygın olduğundan. Bu çamur onların üzerinde, Daha fazla tuttuğundan kaldığında. Ve işte, ve e, yeryüzünde zinanın erkeklerden daha çok kadınlar arasında yaygın olan bir şey olmasında. Allah tebareke ve teala zina ile ilgili hadayetine kadınlar kadınlar ederek başlamış. Hırsızlıkla alakalı hadayetinde diyor ki Allah وَالسَّارِكُ وَالسَّارِكَةُ Zina eden erkek ve zina eden kadın şey, e, hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının ellerini kesin. Önce kimi zikretmiş? Erkek. Zina eden erkek, şey, hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadın. Zinanın haddinde diyor ki, Fezzaniyetu <gülüyor> vezzani. Zina eden kadın ve zina eden erkek. Burada kadını zina edenlerde takdim etmiş, erkeği de hırsızlık yapmakta takdim etmiş. Çünkü hırsızlık cezasını daha çok erkekler icra ettiği için, zinayı da daha çok kadınlar icra ettiği için. Ve Cündüb-i merfu'an Cündüb radıyallahu anhu danda merfu'an yapılan bir rivayette burada Cündüb radiyallahu anhu Cündüb ibn Abdullah al beceli değil. Cündüb diye söylendiği zaman atlı o geliyor. Burada Cündüb al Khair. hayr isminde başka bir sahabe. Merfu'an demek yani bu sözü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ref' yaparak, raf ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olarak aktarıyor. Orada denilmiş ki haddu sahiri darbetun bis seif. Sihirbazın haddi yani ona uygulanacak olan ceza kılıç ile bir vuruştur. Sihirbazın haddi, sihirbazın cezası darbetun bis seyfi kılıç ile tek vuruştur. Buradaki darbetun ifadesi hem darbetün şeklinde gelmiş bu söylediğimiz gibi kılıçla bir vuruş demek olur bazı rivayetlerde de darbuhu bisseyfi demiş burada da boynunun kılıçla vurulması demek olur her iki rivayette sahihtir kılıçla bir vuruş rivayetinde de buradaki bir vuruşun yine mefhumu yoktur yani bir kere de kesilmedi ikinci defada vurulabilir Bu hadis şerifte de sihirbazın haddinin öldürülmek, ölüm cezası olduğu sarahaten söylenilmiş. رَوَهُ <gülüyor> تِرْمِذ۪ي kale Bunu Tirmizi rivayet etmiş ve demiş ki sahihu اَنَّهُ مَوْكُوفٌ Sahih olana göre, doğru olana göre bu söz mevkuftur. Yani merfu değildir. Merfu ne demek dedik? <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olarak aktarılan. Söz ona yükseltilmiş, ona raf edilmiş. Tirmize diyor ki hayır. Bu hadis, bu eser merfu olarak değil de mevkuf olarak sahihtir. Yani mevkuf sahabenin sözü olarak demek. Mevkuf dediği yani sahabenin sözü olarak. Ve fî sahihil Bukhariyi an becalete bni abede kâle. Sahih Bukhariyi ibni abede radiyallahu anh demiş ki ketebe Umar kattab Ömer ibni l-Kattab Şöyle bir ferman yazdı. Şöyle bir buyruk yazdı yayınladı. Eniq eniq tulu kull sahirin ve sahire. Kadın ve erkek bütün sihirbazları öldürün. Kadın ve erkek bütün sihirbazları katledin diye Ömer İbnü'l Hattab radıyallahu anhu bir ferman yayınladı. Kâle diyor ki Becele radıyallahu anhu fa katalna 3 sahir. Biz de bunun üzerine 3 3 sihirbazı öldürdük. Wa sahha Hafsa radiyallahu anha. Aynı şekilde Hafsa binti Umar ibn al khattab radiyallahu anha. Ömer radiyallahu anhu'nun kızı Hafsa, Ummul Müminin radiyallahu anha'dan da sahih olduğuna göre enneha emaret bi katli cariyetin leha. Da, sihir etti. O bir cariyesinin öldürülmesini emretmiş fakutilet o da öldürülmüş. Ve kedalik sahun Cündub. Aynı şekilde bu Cündub'tan de sahih oldu. Kale Ahmet. Ahmet diyor ki an min ashabin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden üç kişiden sahih olarak sabit oldu. Yani sihirbazın öldürülmesi sihirbazın haddinin cezasının ölüm olduğu sahabiden üç kişiden sahih olarak sabit olmuş. Ahmed İbn Hanbel rahimehullah böyle söyler. Kim bu üç kişi? Burada geçti Cündüb. Sonra Hafsa, sonra Ömer radıyallahu anhum ecmain. Bu babı da okuyalım inşallah bununla alakalı, e, alakalı ilgili kısaca inşallah okuyup talik yapacağız ve bu beyan şeyin min anwai sihir bu babta da öbür babta sihri beyan ettikten sonra sihirin çeşitleriyle alakalı bazı şeylerin beyanı ile ilgili olacak sihirin bazı kısımlarının bazı çeşitlerinin beyanı ile ilgili olacak zira şeriatta sihir bazen Demin hükmünü beyan ettiğimiz hakiki sihire ıtlak edilerek kullanılmış. Bazen buna değil, bunun altında bazı şeylere hamledilmiş, kullanılmış. Bazen de hakikatte zatı itibariyle hükmü olmayan istihdam edildiği şeye göre mezmum veya memduh olan bir şey hakkında kullanılmış. Yani sihri, şeriat maslarında her duyduğumuz yerde bu biraz önce beyan ettiğimiz hükmü onun üzerine tatbik etmeyeceğiz. Bu bizim üzerine tatbik ettiğimiz sihir, şeytanlar vasıtasıyla yapılan, onlara ibadet ederek, onlara takarrub ederek veya hutta mukaddesatı ihanet ederek, onlara hakaret ederek yapılan sihir. Bunun dışında şeriat naslarında bazı şeylerde sihir ismi verilmiş. Onlar her zaman bu dereceye çıkmayabilirler. O yüzden İmam rahimehullah burada bu şekilde ıtlak ederek demiş ki sihirin çeşitlerinin beyanı. Yani sihir, deminki Bab zikrettiğimiz gibi tek bir çeşitten neviden ibaret değildir. Bunun bazı başka çeşitleri de vardır. Diyor ki: "Kale Ahmed." Yani Ahmed ibn Muhammed rahimehullah müstaddinde demiş ki: "Kale haddesena Muhammed ibn Cafer. Kale haddesena Aufun. An Hayyan ibn al-Ala. Kale haddesena Qatan ibn Qubaysa. An abiyi" ennehu sami'a'n-nabiyye sallallahu alayhi ve sellem ennehu kâle Ahmed ibn Hammal Busa bu senediyle Kabisa bin babasından yaptığı rivayette onun nebi sallallahu alayhi ve sellem'den şöyle aktardığını aktarmış diyor ki kâle innel iyafate iyafate ve't-tarku tark ve't-tiyara ve tiyara minel cipt, Ciptendir. Ne güzel tercüme değil mi? <gülüyor> iyafet, tark, tiyara Ciptendir. Cip neydi? Sihir. Sihir demiştik öbürüne. Yani bu sayılan bu şeylerde iyafet, tark ve tiyara, bunlar da sihirin çeşitlerindendir denilmiş. Peki bunlar ne? Kale aufun, auftediki, dedi ki el iyafet zecru tayri ...kuş kovmaktır. Kuş salmaktır veya kuş kaçırmaktır. Bununla alakalı inşallah bu kitapta... ...müstakil bir bab gelecek. Onlar... ...cahiliye zamanında... ...kuşları salarak... ...veya kuşları kaçırmak suretiyle... ...bir şeyin kendi haklarında... ...hayırlı mı hayırsız mı olacağına karar veriyorlar. İşte bu... E, e, ...İyâfı. Bir işi yapmaya... ...kalkıştıkları zaman... İşte bir kuş salıyorlar veya kuş kaçırıyorlardı. Kuş sağ tarafa giderse böyle, sol tarafa giderse böyle diye hüküm veriyorlar. Bu neymiş? İyâfı. Vettark. Tarktaşıymuş. El hattu yuhattu bil ardi. Yere çizilen bazı hatler, bazı çizgilerdir. Yani kum üzerinde yapılan. Şimdi buna kum falı diyoruz. Kum falı deniliyor. Sözlüklerde de böyle yazıyor. Kum falı. Biz bilmediğimiz için bu konuyu... Yani falcıların indinde bilinen konular olduğu için bu kadarla yetmiyor kum falı. Yani kimisi fal bakarken işte eli kullanıyor. Kimisi fincan kullanıyor. Kimisi bir kristal küre kullanıyor. Kimisi suya bakıyor. Kimisi de ne yapıyor? Kum üzerine çizgiler çizerek bu işi bu işlemi gerçekleştiriyor. Tartta bu demekmiş. Walciptu cipte Hasan, El Hasan el demiş ki, "El-Hasan diye ıtlak edildiği zaman bu Hasan" el dir Tabiinin büyük imamlarından. Demiş ki rannetuş şeytan. Cipte şeytanın uğultusudur. Şeytanın zili çingradır. Yani şeytanın yeryüzündeki arkadaşları olan ashabı olan kahinlerin kulaklarına gelip fısıldaması onlara vahyetmesi der. Isnaduhu ceyyid. Bu rivayetin isnadı ceyyidmiş. Ve li ebi davude, ve fi Sahihih'i Davud Nesai İbn Hibban Sahih'inde bunu rivayet etmişler. El Musned el Musnedu minhu. Bunun sadece müsnet olan kısmını. Bunun sadece müsnet olan kısmı dediği yani Avf'un sözüyle Eyafe'nin, Tarkın ve Tiyara'nın ne olduğunun açıklanmadığı bölüm. O bölüm bunların rivayetinde yoktur demek. Tiyara ile alakalı müstakil olarak bir bab gelecek dedik. Diyor ki İmam Rahimahullah Ve ibn Abbasin radiyallahu anhuma kale, kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan yapılan rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men iktebese şu'beten minennucumi Kim yıldızlardan bir şube, yıldızlardan bir pay, bir bölüm iktibas ederse yani bunu öğrenirse Yıldız ilminden, Yıldız bilminden bir pay sahibi olursa, bundan kendine bir miktar edinirse, fakat ibtebese şubeten min esihri, sihirden de bir şube edinmiş, sihirden bir şube öğrenmiş, iktibas etmiş olur. Yıldız ilminden, Yıldız bilminden bir pay sahibi olan sihirden de pay sahibi olmuştur. Zade mezade, yani ondan sahip olduğu pay arttıkça. Bundan sahip olduğu payı da artar. Yıldız biliminden ne kadar fazla pay sahibi ise sihirbazlıktan da o kadar fazla pay sahibidir. Yıldız bilimi, yıldız ilmi kardeşlerim. Burada kastedilen gök cisimlerinin yeryüzündeki olaylara, hallere tesir etmesi anlamındaki tesir ilmi. Yıldız bilimleri ikiye ayrılıyor. Bunların birisine tesir ile alakalı olan bilgi deniyor. Öbürüne de tesir ile alakalı olan bilgi deniyor. Tesir ile alakalı olan bilgi yani gökteki bu cisimlerin, yıldızların yeryüzündeki ahvale tesir etmesi inancı üzerine onlardan yola çıkarak, onların hareketlerini gözlemleyerek yeryüzünde olacak şeylerin hükmünü, bunların neler olduğunu bilmek. Buna deniliyormuş? Tesir Bunun modern ismi Astroloji Öbür tesir ilmiyse Gökteki cisimlerin Gökteki cisimler vasıtasıyla Yön bulmak Veya zamanı Mekanı yönü Tayin etmek için onların öğrenilmesi Buna da tesir deniliyor Bunun da bu zamandaki ismi Astronomi, Astronomi. Duydunuz mu ikisi arasında fark var Birisi astroloji Bu işte müneccimlik Bu kendisinden bir pay alan kimsenin sihirden bir pay sahibi olmuş olacağı yıldız bilimi, yıldız ilmi. Bu astroloji. Peki astronomi böyle mi? Bu mezmun mu? Hayır bu mezmun kınılmış değil. Hatta bazı zamanlarda bazı şekillerde kıblenin tayin edilmesi, yönlerin bilinmesi, mekanların tespit edilmesi için bunların öğrenilmesi belki Müslümanlar üzerine kifai olarak vacip de olabilir. Yani biz yıldızlarla alakalı zemmedilmiş şeylerden bahsederken kastettiğimiz ilim, ilim bilim tesir bilimi. Yani astroloji. Mutlak olarak yıldızları bilmek, onların yörüngelerini bilmek, bunlardan hesap yapmak bu değil. Onların yeryüzüne tesiri olduğuna inanmak. Bununla alakalı da cinlikle alakalı müstakil bir bab gelecek. Bu da acayip bir şey. Bizim aramızda öyle bir yayılmış ki Yani Müslüman halklar arasında, yıldızların yeryüzüne tesir ettiği, kişilerin ahvaline tesir ettiği, onların kaderlerine etkisi oldu. O kadar yerleşmiş, o kadar yerleşmiş ki, adam kadere söveceği zaman, ne diyor? Zalim, Zalim felek. Feleke sövüyor. Felek dediğimiz şey, felek, eflak bu gök cisimleri demek. Yani zalim felek, kahpe felek diye sövgüde bulunan kişi hem kadere sövüyor bu cihette bir halt işliyor hem de sövdüğü kaderi kaderin sahibi olan Allah Subhanahu ve teala değil gökteki bu cisimlere nispet ediyor. Kahpe felek diyor. Felek dediği işte bu uzay. Uzaydaki cisimler. Yani bu işte aramızda çok yaygın. Yine hoca kılıklı bazı sihirbazları büyücüler kardeşlerim Yıldızname adı altında burçluluk yapıyorlar. Bu yıldızname yapanlar bu televizyonlara çıkan e açık saçık bilmem ne dinle alakası olmayan müneccim işte astrolog, medyumlar değil, hocalar. Yani kendilerini hoca deniliyor. Kimseler. O isnadu sahih. Bunun da isnadı sahihmiş. Wa lin min hadis Ebu Hurayra radıyallahu anhu nesaiden Nesai'nin Ebu Hureyla'den yaptığı rivayette Men akade ukdeten Kim bir bağ bağlarsa Bir bağ yaparsa Thumme nefese fiyha Sonra oraya Böyle tükürürse Nefese bu şekilde tükürmek demek Yani biraz tükürükle karışık Nefes üflemek üfürmek, Üfürmek böyle diyelim Kim bağlar bağlar Ve onlara Diye Üfürürse, tükürürse fakat sahara Sihir yapmış olur. Sihirbazlar böyle sihir yapıyorlar. Ne diyoruz? Min şerri min şerri neffâthâti fil ukad. İşte bu bağlara, düğümlere üfüren, üfürükçülerin şerrinden. Onlar böyle yaparak sihir yapıyorlar. Böyle yapan sihir yapmış olur. Ve men fakat eşrak. Sihir yapan şirk koşmuştur. وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْءًا وُكِلَ اِلَيْهِ Bir şeye bağlanan, kendini bir şeye bağlayan, o bağlandığı şeye havale Düğümlere üflemek sihir yapmaktır. Sihir yapmak da şirktir deniliyor. Sihir yapmak da şirktir deniliyor. Büyük günahlarda şirkin karini olarak zikredilir. Ayet-i kerimede küfür olduğuna... Dört vecihten delalet olduğu edildi. Sahabeden üç kişiden gelen rivayetlerle haddinin ölüm olduğu söylenildi. Burada sihir yapmanın ne olduğu söyleniyor? Şirk olduğu söyleniyor. Sihirin şirk olma veciği çok açık. Zira şeytanlar istihdam edilmeden hakiki sihir icra edilmez. Hakiki sihir icra edilemez. Şeytanlar da sihirbaza kendisine takarrub ettirmeden... Kendisine ibadet ettirmeden, Allah'a, dine, Kur'an'a, mukaddesata sövdürmeden yardım etmezler. Böyle yaptığı için sihirbaz, sihir yapan kimse şirk koşmuş olur. Men teallaka şey'en vukile ileyhi. Kim bir şeye taalluk ederse, kalbini bir şeye bağlarsa, ümidini bir şeye bağlarsa, kalbini ve ümidini bağladığı o şeyle baş başa bırakılır. Allah onu ona terk eder. Ona havale eder. Veya kim bir şey asarsa. Burada taalluka hem onu ona, ona taallük etmesi, kendinin kalbini ona bağlaması anlamına gelir. Hem de üzerine bir şey bağlaması anlamına gelebilir. Kim de üzerine bir şey bağlarsa. Yani nazarlık, muska, cevşen gibi. O da o bağladığı şeye havale edilir. Ona terk edilir. Senin nazardan korusun diye bağladın bu boncuğa havale edilirsin. Koruyabiliyorsa korusun seni. Seni bela'dan, afetten korumasını, koruması için bağladın bu muskaya, bu cevşene havale edilir. Veya kalbini bir şeye bağlayan. Kim kalbini bir şeye bağlarsa o bağladığı şeye havaledir. Ümidini bir şeye bağlarsa o bağladığı şeye havaledir. Peki kalbini, ümidini Allah'a bağlarsa birisi? Allah'a O da Allah'a havale edilir. Peki işi Allah'a kalmış olan kişiye Allah yeterlidir. Kim Allah'a tevekkül edersen Allah ona kafidir. Hamkallahu. Ve an ibni Mes'udin radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kala. İbni Mes'ud radiyallahu anhu'dan yapılan rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş Ela hel unebbiukum mel'adhu Size sihir nedir, büyü nedir haber vereyim mi? Sonra demiş ki Hiyen nemimetu, Sihir, büyü, nemimedir. İnsanlar arasında laf taşımaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste Nemime yapmaya, insanlar arasında Laf, söz taşımaya ne ismini ıtlak etmiş? Sihir ismini ıtlak etmiş. El demiş, bu da sihir büyü demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bu işe, nemimeye, laf taşımaya, kovuculuk tanıyor değil mi bizde? Kovuculuğa sihir ismini vermesi, kovuculuğun, ya bahsettiğimiz sihirle aynı hükümde olmasından kaynaklanmıyor. Buna sihir ismi, mecazen, lafızda tecavüz edilerek söylenilmiş, verilmiş. Zira nemime de, nemmam da, insanlar arasında laf taşıyıp, kovuculuk yapmak da, tesir cihetiyle sihirin yaptığı işin aynısını yapar. Sihir ne yapar insanlar arasında? İnsan tefrik yapar. O sihir ayetinde diyor ki وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ O iki melekten karı ile kocasının arasını tefrik edecek şeyleri öğreniyorlardı. Onların öğrendiği bu tefrik etme yöntemleri sihir büyü yöntemleriydi. Peki birisi sihir yapmadan, büyü yapmadan da karı kocanın arasını tefrik edebilir mi? Cevap edebilir. Ne ile? Nemime yaparak. Laf taşıyarak. Dostlar arasını. Müslüman kardeşler arasını. Bunların arasını tefrik edebilir. Burada bu ne, nemime işine bundan dolayı sihir ismi ıslak edilmiş. Hakikatte bu. O küfür olan, haddi öldürülmek olan sihir olmadığı halde. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La yedhulul cennete kattatum Yani ennemman Nemime yapan Söz taşıyan, koculuk yapan kimse Cennete giremez Karı koca arasını tefrik etmek Müslüman kardeşler arasında fitne tefrika yapmak Allah subhanahu ve Taala indinde böyle bu derece Büyük bir şey denilmiş ki Nemmam, nemime yapan Laf taşıyan, söz taşıyan Cennete giremez Biliyorsunuz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki kabre uğradı. Dedi ki bu iki kabirdekiler azap görüyorlar. Halbuki büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar. Azap gördüklerce hakikatte küçük gibi görünen bir şey. <gülüyor> Tefsiriyle beraber söylüyorum. <gülüyor> Diyor ki onlardan bir tanesi Bevlinden, sidiinden içtenap etmezdi. Diğeri de ne yapıyordu? Kâne yemşi bin nemîmeti beynennaz. İnsanlar arasında nemime yapıyordu. Söz götürüp getiriyordu. Burada nemime Sihir denilmiş. Sihirle aynı tesiri yaptığı için. Ravahu muslim. Ve lehumâ an İbni Umar'a radıyallahu anhuma yine o ikisinden yani Buhari ve Müslim'den İbni Umar radıyallahu anhuma'dan yapılan rivayette enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş. İnne minel beyan ile sihra. Beyanın yani güzel konuşmanın Belagatli konuşmanın, etkili konuşmanın çeşit türlerinden, sihrin türlerinden bir tanesi de etkili, etkili yapılan konuşmadır. Belagatli konuşmadır. Bu da neymiş? Sihirin türlerinden bir tür. İşte buradaki bu belagatli, tesirli, güzel, fasih konuşmaya da sihir isminin verilmesi... Hakikatte onun sihirle aynı şey olmasından değil böylesi bir konuşmanın insanların kalpleri ve akılları üzerinde sihirin etki ettiği gibi etki etmesi cihetiyle yoksa hakikatte bu sihir değil hakikatte beyan yani beli konuşmak etkileyici tesirli konuşmak zatı itibariyle burada kendisine sihir ismi verilmiş olsa da zatı itibariyle ne kınanmaya ne de övülmeye konu olan bir şey değil. Eğer sen tesirli konuşma ile insanları etkileyerek batılı hakka hakkı da batıla çeviriyorsan onların gözünde batılı hak gibi gösteriyorsan işte bu kendisi zatı itibariyle değil de tealluk ettiği mevzusu itibariyle kınanan bir beyan olur. Ama insan beyanı tesirli ve etkili konuşmayı Hakki ifade etmek, batılı reddetmek adına yapıyorsa bunun yaptığı beyan, etkili ve tesirli konuşma bizatihi kınanacak bir şey olmadığı gibi tealluk ettiği mevzusu itibariyle de kınanan bir şey olmaz. Aksine ölen bir şey olur. Bazı alimlerde diyorlar ki hayır öyle değil. Yine de bu hadiste beyanın sihirin bir çeşidi sayılmasında beyanın bazı kısımlarıyla ilgili bir kınama var. O da tekellüf ile yapılan beyanıdır. Yani insanın kendisini zorlayarak, kastırarak hadiste eserde geldiği gibi böyle ağzını dilini dudağını yalaya yalaya yani özel etkileyici sözleri bulup çıkarıp e, ortaya koymak için uğraşa uğraşa. Yani tekellüf ile yapılan beyanında Allah Subhanahu ve teala'nın buğz ettiği, sevmediği bir şey olduğu beyan edildiğinden dolayı burada onun olduğunu söylüyorlar. Ancak böylesi tekellüf olmadan yapılan beyan, tesirli ve etkili konuşma, kendisi bizatihi kınanacak bir şey değildir. Taalluk ettiği, ilişkisi olduğu mevzunun konusu itibariyle kınanan bir şey de olabilir, övülen bir şey de olabilir. Yani bunlara da sihir denilmiş. Bakın nemime yapmaya da sihir denilmiş. Tesirli konuşmaya da sihir denilmiş. Ama hakikatte bunlar sihir değiller. Bizim hükmünü bahsettiğimiz sihir bunlarla alakalı değil. Bunların sihir olması, bunlara sihir denilmesi insanlar üzerinde bıraktıkları tesir sebebiyle değil. Bu kadarıyla iktifa edelim. Önümüzdeki birkaç vapta yine sihir, kahinlik, müneccimlik bunlarla ilgili meseleler ele alınacak. Bundan sonraki vaplarda inşallah biraz hızlanacağız. Çünkü kitap bu tevhidin Ben zannediyorum buraya kadarki olan kısmı kitab-ı tevhidin esas ibadet meseleleriyle uluhiyet meseleleriyle direkt alakalı olan kısımlarıydı. Bundan sonraki meseleler biraz daha böyle farklı tevhid ile şirk ile yine ilgisi olsa da onlar ile çoğu zaman direkt alakalı olmayan kısımlar bundan sonraki bölümleri inşallah böyle biraz daha hızlı kısa basit tarihler yaparak ilerleyeceğiz. Ruhanaka Allahumma ve bihamdik. Eşhedü an la ilaha illa anta subhanaka. Estağfiruka ve